704, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in başkanlığı en fazla Kur'an bilene verdiğine dair Hazreti Osman'ın rivayeti, evet, Hazreti Peygamber, Yemen'e bir heyet gönderdi, onların yaşça en küçüklerini kendilerine emir seçti, birkaç gün beklediler, yola çıkmadılar, Hazreti Peygamber onlardan biriyle karşılaştı ve ona, ey filan, sana ne oluyor, Yemen'e gitmedin mi, dedi, adam, ey Allah'ın Resulü, bizim emirimizin ayağı ağrıdığı için gidemedik, dedi, Hazreti Peygamber emire geldi, Geldi. Onun ayağına üfleyerek, Allah'ın ismiyle, Allah ile, Allah'a sığınıyorum, burada olanın şerrinden Allah'ın kudretine sığınıyorum, dedi. Bunu yedi defa tekrarladı ve o kişinin ayağı iyileşti. İhtiyarlardan birisi, Ey Allah'ın Resulü, o, yaşça en küçüğümüzdür, sen bize onu emir mi kılıyorsun, diye sordu. Hazreti Peygamber onun Kur'an okumasını hatırlattı. İhtiyar, Ey Allah'ın Resulü, eğer Kur'anı ezberledikten sonra uyuyarak ona saygısızlık etmekten korkmasaydım ben de öğretmenim denirdim dedi Hazreti Peygamber Kur'an içi misk doldurulup bir yere konulan kırbaya benzer işte Kur'an'ı ezberleyip göğsünde olduğu halde uyumanda buna benzer dedi